bildiğimiz gibi 18. yüzyıla ilgilidir. 18. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkan bir düşünce e, akımıdır, düşünce edilimidir. E, özünde ilerlemeci bir görüşüm içerir. Yani e, daha iyiye doğru ilerleyen bir yaşam fikri öne çıkar. Burada hepimize bildiğimiz gibi. Birbirleri hem yakın hem de birbirinden çok da birbirleri çok da yakın olmayan bir düşünürler grubu söz konusu Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot, Helvetius, Condillac, Bellemere, D'Alembert, Cabanis gibi düşünürler. Düşünürler diyorum çünkü filozoflar demediğim için belki niye öyle diyebilirsiniz. Düşünürle filozofu ayırmak gerekir. Yani aydınlanmacılar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 Biraz da henüz Alman kültürü tam anlamında yerleşmemişti. Yani Almanya, Fransa ile İngiltere'ye göre oldukça geri kalmıştır bu dönemde. O yüzden Alman aydınlanmacıları gözlerine Fransız aydınlanmacılarına dikmişlerdi. Ve daha çok aydınlanma deyince o yüzden aklımıza Fransız aydınlanmacıları gelir. Demek ki işi iki yönden ele almamız gerekir.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 Yani insan yaşamı bilinmezden bilinir'e doğru gelişiyor. Bu sürekli evrim durumu hiçbir zaman kesilmeyen bir devinimi duyuruyor bize. Yani genişlemeler var, daralmalar var, dağılmalar var, toparlanmalar var ama kesilen, duran falan bir şey yok. O yüzden bazı aydınlarımız...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 evrimi bilincin yetkinleşme sebeveninde apaçık görüyoruz. Yani şimdi evrimden söz ederken ben ister istemez mesleğimle sınırlanmak zorundayım. Şimdi siz bana biyolojik evrimi bana anlat deseniz ben çok kala kalırım burada. Bu işin çok iyi uzmanları var. O gün hatta televizyonda ağzım açık dinledim. Çok iyi bir uzman kişi 3 saat kadar konuştu. Yani çok çok şeyi öğrendim ama benim alanımı aşıyor. Ben e, felsefe açısından yani bilincin evrimi açısından meseleyi ele alabilirim. Evrimi bilincin yetkinleşme serüvenine baktığımız zaman hafacık görüyoruz. Bilinç sözü bizi temelde bağlıyor. Bilinç çok önemli bir kavram olarak kendini gösteriyor aydınlanma konusunda.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 Ee, çocuklar çok üzülüyorlar yani bize hayvan dediğimiz için. Yapamam. <gülüyor> Evladım başka çaresi yok hayır olmaz olmaz dedi. Demek ki e, insandan başka bütün hayvanlar geçmişi ve geleceğe olmayan varlıklardır. Yani düşünebilen dolayısıyla başkalarının deneylerinden yararlanabilen tek varlık insandır.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 İçimizin bittiği yerde dışımız başlar mı diyelim ya da içimizde dışımız zaten bütün diyelim? Hangisi doğru olursa onu söyleyelim. Demek ki bilinç dediğimiz şey dünyaya ya da gerçekliğe yalınlaştırıcı bir güç olarak gören bir yanımızdır. İnsan yanımızın temelidir. Yalınlaştırıcı güçten neyi anlıyoruz? 17. yüzyılda Francis Baker demişti ki, Dünyanın yapısıyla insan zihninin yapısı farklıdır. O yüzden dünyaya yöntemi özel olarak yönelmek gerekir. Yani kaba taslak yönelirsek dünyayı kaldıramayız. Dünya çok karmaşık bir yapı ortaya koyar. Ve bilinç bu karmaşık yapıyı yalınlaştırarak almaya yönelir. Demek ki bilincin yapısı dünyanın yapısından değişiklik derken bilinç dünyayı kendine göre aldılar diyebiliriz rahatça Bilinçimiz yalınlaştırıcı olmasaydı ne olurdu kafamız çorbaya dönerdi zaten bazı insanların kafası çorbaya olmuş kafadır yani e, belekleri çöp telekesi gibi olan insanlar vardır her şeyi anımsarlar bilmedikleri yoktur bilmediklerini de bilirler ve e, tabi durmadan çeneye vurur hiçbir <gülüyor> zaman da onlardan doğru dürüst bir bilgi edinme şansımız olmaz. Şimdi değerli arkadaşlar bilinç kendini üç boyutlu bir zaman sathında gerçekleştirecek. Geçmiş, şimdi ve gelecek demek ki bir geçmişi olan, şimdisi olan ve geleceği olan varlıklarız. Bazen bir takım söylemler diyelim hadi bizde kendini gösteriyor. Efendim Geçen zamanlarda, son yakın zamanlarda bir e, laf çıktı. Anı yaşayacaksın diye. Anı da güzel yaşar. Yani, e, e, çünkü onların geçmişine geleceği yoktur. Ve şeyde, e, şimdi de sınırlanmışlar. Sürekli yer olup, değil mi? Yani Zamanı da yiyor, otu da yiyor. Dolayısıyla e, insan dediğimiz zaman onu üç boyutta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 Yani hatta şöyle bir şey söyleyebiliriz. Fatih de bunu çok net olarak kurmuştu. Hiç görmeyeceği torununun tordununun tordununun torun, hatta başkasının tordununun tordununun torunu torun, torun için yaşayan tek varlık insandır. Değil mi? Yani <gülüyor> geleceğe dönerkenımız var. Kendimiz için değil de insanlık için varız diyebiliriz. Demek ki geçmişin bütünü bilemeyiz, geleceğe yeterince göremeyiz ama bilebildiğimiz kadar ve öngörebildiğimiz kadar ki geçmişte, gelecekte bizim için gerçekten önemlidir. Çünkü yarını kurmak diye bir yükümlülüğümüz var. Zaten bakarsak sanatta da sanatta şunu görürüz: gerçek sanatçılar yarını olan sanatçılardır. Ya da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 Demek ki insan türü gelecek kuşaklar için yaşanmaya, yaşamaya adanmıştır diyebiliriz. Bu adanma sorununu özellikle 19. yüzyılda Oksiton çok kesin bir biçimde koydu. Değerli insanı mutlu edecek tek şey kendini insanlığa adamaktır, başkasına adamaktır diye düşündü. Doladaki kesinlik demek ki insan dünyasında yoktur. Yani bilinç Dünyayı kavramaya yöneldiği zaman dedim söylemeye çalıştığımız gibi kesinliklerle belirlenmiş ama gene de karmaşık bir dünyayı algılamaya yönelmektedir. Demek ki insan bir özgür seçişle dünyaya yöneliyor ve seçerek bilincini kuruyor. Seçmek aynı zamanda dışlamak demektir, yok saymak demektir. Demek ki bir özgün seçişimiz varsa, bu özgün seçişimiz evet demekle ve hayır demekle ilgilidir. Demek ki önceden belirlenmiş bir geleceğimiz olmadığına göre geleceği kurmak gibi bir ilgimdürlüğümüz var. Ama geleceği kurmak dediğimiz şey böyle ha deyince yapabileceğimiz bir şey değil. O yüzden bir bütün insanlık olarak geleceği yavaş yavaş kuruyoruz.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 Gündelik bilinçte yaşar insanların çoğu ve bu akışlar ayak uyduramazlar. Bu akışa, bu akışta sürüklenmemesi sağlayabilir böyle bir gündelik bilinç ancak. Yani gündelik bilinçte yaşayan insanlar bir bakıma sürüklenen insanlardır ki genel olarak baktığımızda onların bir sürü ahlakı içinde olduğunu görüyoruz. Sakın burada şöyle düşünmeyelim de değerli arkadaşlar öyle bir şey söylemek istemiyorum.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 kolay bir şey değildir. Yani e, efendim ben çok kitap okuyorum diyen insanlarla karşılaşırız. Ya keşke okumasaydın gibi bir da kurumda yani, dönüştü. E, rahmetli şehitlerim ve zahmetli kayıbı adım her gün bir kitap bitirirdi. Ama sürekli bir derileme içindeydi. Yani demek ki okumakla e, olacak bir şey değil. Demek ki bir disimdin içinde felsefede, bilimde ve sanatta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 adlandığınızda tersebe prodüsyonu yazsa da bunların de ile de yoktur. Bu alanlar kuram alanları olduğu kadar konularına göre deney ve gözlem alanları diyoruz değerli arkadaşlar. Ve aydınlanmanın temel sorunu insanı tanımaksa insanın kendini tanıması sorunluysa insanı ancak bu alanlarda tanıyabiliriz. Yoksa ezbere insan tanımak gibi bir rahatlığımız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 hoşnut oluruz. Yani e, neden e, işte enflasyon var? Çünkü e, pahalılık var falan gibi ama asıl kaynaklara inmek konusunda her zaman e, yetersizliklerimiz kendini gösterir. Demek ki önemli olan öze inmek, mamaya kadar inebilmektir. Ve o görünüşlerin arkasında yatan gözü kavrayabilmektir.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 İnsanlığın tarihi de onunla ilgileniyorlar. Ee, i̇nsan da evrensel düzeyde sorumlu yüklenen insanlara gerçek anlamda aydınlanmacı diyebiliyoruz. Yani bütün insanlıktan sorumlu duyduğumuz zaman aydınlanma yoluna almışız demektir. Zaten şunu kesin olarak söyleyebiliriz. Aydınlanmışlık bitmiş bir şey değildir.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 ee, bir köklü kültür ortaya koyamamıştı Almanlar. Bunu 18. yüzyılda birlikte, 18. yüzyıldan sonralarda da başardılar. Hatta lakiç bir yazısında yakını ki bak Fransızlar, İngilizler ne güzel eserler veriyorlar. Çok değerli yapıtlar ortaya koyuyorlar. Bizim aydınımız kadından ve şihten başka bir şey düşünmüyor der. Dolayısıyla e, Alman aydınlanması her zaman güdük kalmıştır ama Gottschek gibi, ben Almanca bilmediğim için bu bağışlayayım, adları yanlış okuyor, giderim. Rokkes gibi, Hagerdon gibi, Hagedorn gibi, Haller gibi, Grail, Kleist, Schlegel, Weisse, Nikolai gibi e, adlar sayabiliriz. Ama bu adları galiba Almanlar da unutmuşlardır. Yalnız bunların içinde çok önemli bir ad vardır. Lessing. Keşke vaktimiz olsa Lesing'in ödemini anlatabilsek çünkü Lesing çağdaş esteti kuruluşunda Almanlar birinci planda çok etkili oldular ve bu Alman estetiğinin Almanların estetiği çağdaş estetiği kurmasında da en önemli ad Lesing adıdır. Lesing. Hatta biz benim daha genç yaşlarımda bir orkestra şefi gelmişti. DP kaldı, Gotthold Ephraim Lessing bir Yahudiydi, progresif bir Yahudiydi. Ee, Allah Allah, adları nasıl aydın falan dedim. Sonra öğrendik, torunumun torunu falanmış. <gülüyor> Neyse, bu da magazin haberi <gülüyor> Değerli arkadaşlar, Fransız aydınlanmasını 18. yüzyıl içinde görmeye çalışırsak yanlış düşeceğiz. Yani 18. yüzyılda büyük bir, bir patlama oldu ama.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 Yaşamaktır güzel, yaşamak güzeldir diye insanların dememi ve tabii ki bu bize neyi düşündürüyor? Hristiyanlıktan önceki ahlakların, yani pagan ahlaklarının dirilişini düşündürüyor. Yani Hristiyanlar o orta çağ boyunca bu pagan ahlakların, bu özü insancı olan ahlakların, eski ahlakların dirileceğinden korktular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 Ki biz ona üçüncü rönesans desek daha doğru olur. Çünkü bu üçüncü rönesansı, asıl rönesansı skolastik rönesansı dediğimiz rönesans önceliyor. İkinci rönesans. Şimdi e, belki size tuhaf gelecek skolastiğin de mı olur diyeceksiniz. Skolastik e, Avrupa düşüncesinde bir atılımın anlatımıdır. Yani psikoposluk okullarında ve e,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 Asıl Rönesansı demek ki skolastik Rönesansı önceliyor. İkinci Orta Çağ yani 13. yüzyıl. İkinci Rönesansın temelinde de birinci Rönesans vardır. O nereden çıktığını diyeceksiniz. Birinci Rönesans, Frank Kralı Şarmayn'ın yani <gülüyor> Karoluz Magnus'un yani e, kar bilim Yenilik anlayışlarıyla, yenilik arayışlarıyla belirtilir. Demek ki e, aydınlanma orta çağda e, 8. yüzyılın sonunda, 9. yüzyılın başlarında başlamıştır. Ve Karl Birin ve Papa'nın elinden İmparatorlu Tacı giydiği dönemlerdir o dönemler. Karl Birin sarayında eski eserlerin araştırılması için Tur'daki sarayda özellikle büyük bir bilgiler topluluğu oluşturulmuş. Demek ki değerli arkadaşlar bir önceye gittiğimizde açıklayıcı etkenleri daha rahat görebiliyoruz. Ama orada sınırlamışsak sınırlı bir bakışla bakarsak görme şansımız çok azalacaktır. Hepsinin temelinde de değerli arkadaşlar orta çağ kültürünün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 Temel olmuş olan üç temel felsefe vardır. Bunlardan biri Stoa felsefesidir. Milattan önce 3. yüzyılda kurulup milattan sonra 3. yüzyıla kadar etkinliğini tam olarak sürdüren ama bugün bile etkin olan bir felsefe. İkincisi Epikuros felsefesidir. Üçüncüsü de Pyrrhon felsefesidir. Bunlardan biri usçuluk, öbürü diğeri hazcılık ve hoşgörücülük üçüncü biri Demek ki asıl aydınlanmanın kökeninde Stoa'yı özellikle görmeniz gerekiyor. Hatta Lukaç ki, Stoa filozofları e, ülkelerinin gerçekleştiğini görmek için 18. yüzyıla kadar beklediler. Yani düşünün o kadar uzun, yüzyıllar boyu alttan alta Stoa felsefesi e, insanın bilincini etkilemiş olmak gerekir. Demek ki e, bu üç felsefenin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 Eski çağa yeni çağ taşıyanlar Gönesans'ın aydınları olmuştur. Bunlar daha çok edebiyat adamlarıydılar. Niye felsefe adamları diyebilirsek, felsefe ortaçağın ilk döneminde tamamen dinin baskısı altında batmıştır diyebiliriz. Ancak 13. yüzyıldan sonra evlenseller tartışmasıyla bilinmeye başladı. Eski çağ felsefesinde yeni çağ taşıyanların başında Montaigne vardır. Stoa, Epicurus, Pion felsefelerini özel olarak e, tartışan ve yücelten bir e, edebiyat adamıdır 13. yüzyıl Fransız aydınlanmacıları, pardon, 18. yüzyıl Fransız aydınlanmacıları düşüncelerini işte bu temel üzerine kurdular. Onlar aslında e, Fransız düşünürleri olmakla birlikte.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 Descartes zaten öylesine e, etkilemişti ki sadece Fransa'yı değil bütün Avrupa'yı Descartes'ın dışında düşünmek zaten olası değildi ama Fransız aydınlanmaları İngiliz felsefesine sırtlarını dayadılar değil yerindeyse. Yani en büyük dayanakları onun, onların John Locke'dur. John Locke bildiğimiz gibi 1632 1704 yılları arasında yaşamıştır ve...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 Loklar birinci planda öne çıkar. Toplumsal yaşam bir sözleşme düzenidir loka göre. Geleci ancak toplum sözleşmesi de biraz oradan gelir. Her bireyi özgürlüğünü savunma hakkına sahiptir. Bu da çok önemli. Yönetim zorbalaştığı zaman bu çok önemli. Halkın zorbaya direnme hakkı doğar loka göre. Yani ilk defa modern felsefede böyle bir yenilikle karşı karşıya kalıyoruz. Onun için başka başta, başta felsizliyle de pek iyi olmayan Voltaire olmak üzere hepsi loka haylandırılar diyebiliriz. Bu aydınlanmacılar benim söylemeye çalıştığım gibi filozofluktan çok düşünür demek doğru olur onlara. Temel görüş giderlemeye inanmak busa güvenmek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 Fransız soyluluğu hiç bu dönemde olduğu kadar soysuz diyor. <gülüyor> Demek ki o soysuzluk artık insanları bıktırıyor ama filozofların hiçbirinde bir demokrasi inancı yoktur. Size yanlış olarak aydınlanmacılar demokrasiye çok falan hiç demokrasiyle ilişkileri yoktur. Tersine demokrasiye inanmazlar. Yani, mesela Jean-Jacques Rousseau yani demokrasi olan bir ülkede doğmayı isterdim ama böyle şey olur mu acaba diyor. Hatta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 aynı zamanda bir demokrasi güvensizlik çabasıyla birlikteydi. Bunlar kimdir diye söyleyecek olursak, bunlar işte demin başta adlarını saydık. Ben burada özelliklerini de yazmıştım ama çok vaktiğimizi almak istemiyorum bizi yorabilir. Ama bunların içinde en çok Rus önemlidir. Çünkü öbür ilerlemeciler, öbür aydınlanmacılar ilerlemeye, her şeyin iyiye doğru gittiğine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 Teşekkür ederiz. Özenle çok mutlu etti. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tabii soru çok doğru. Eminim arkadaşlarım da çok soracak şeyleri vardı. ama hani tek bir soru bağlamında belki çarpıcı da olması noktasına John Locke ile ilgili şey bir John Locke'u da liberalizmin asıl kurucularından kabul eden bir görüş var. John Locke'a karşıit bağlamında mesela bir eleştiriyi yönlendirmeye kalktığımızda liberalizmin insanları, bireyleri depolitize eden yürüne bir vurgu vardır. Ve hatta bu vurgu devletin küçülmesi bağlıında Marks'a kadar götürdü. Dolayısıyla liberalizm ve Marksizm'in şimitliyen aynı anda aynı kapıya çıktı gibi bir yorum söz konusu olabilir. Biz aydınlanmaya çalışan yurttaşlar olarak sizin gibi değerli bir hocamızdan öyle triklere de düşmemek noktasında nasıl bir tavsiye alabiliriz? Onu Örtami evet, şimdi 18. yüzyılda kalmış bir kısımda Yani lok'un peşinden gitmeyi zaten düşünmeyiz. Bunlar tarihsel olarak önemlidirler. E, Lok'u bugün e, başımızın üstüne mi alalım? Yani e, bırakın bundan sonraki felsefeleri lok bize yeter diyecek değiliz. Liberalizmin dünyadaki rezaletini de görüyoruz zaten. Ama o zamanın koşulları içinde Fransız aydınlanmışları bir e, soluk buldular. bir itici güç buldular. Dolayısıyla bunu tarihsel olarak belirtmek de benim görevim. Ama bugün ben yokçuyum gibi bir yerde de, de, de kartçıyım gibi tutum zaten bizi bir yere götürmez tabii. Yani tarihin dışına düşürür ve bilim içinde. Değerli hocam bizim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 Sultanoğulları'ndan bugüne kadar adiya diye gelen gelindiği gibi bizden sonra da adayacak insanlar çıkar. Teşekkür evet, ederim. Tabii bu Osmanlı sorunu biraz bulanık ve Çok fazla ideolojik kaygılarla tartışılan, daha doğrusu tartışılan ben çok çeşitli biçimlerde önerilen bir alan dediği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 sürekli olarak Avrupa'yı da sömürülmesi gereken bir yer olduğu, olarak gördüğü kesinler. Yani Aşık tarihini okursak, orada Avrupa'ya nasıl gidildiği, orada kadınların ve çocukların, kızların nasıl e, toplandığı, onlar nasıl getirildiği, onlar nasıl satıldı falan gibi bir şeyleri de. Tüylerimiz diken diken okuruz. Bir gerilik söz konusu herhalde. Evet. Ama gerilik nereden geliyor? Gerilik tarihin kendinden geliyor. Yani 11. yüzyıl Avrupa'da sermayesiyle geçiş ve feodalliğin yıkılmaya başladığı dönemdir. Bizim bizim 12. yüzyılda Avrupa şey Avrupa Anadolu'ya yeni geliyorlar Atılmıştında Fuat Köprülü ilk bu kitabında diyor ki işte bizimkiler geldi geldiler Batı Anadolu'ya Batı Anadolu'ya yerleşti. Orada çeşitli toplumlarda yüz yüze geldiler. Fakat bu toplumlardan hiç etkilenmediler çünkü çok onurlu bir toplumdur Türk Biz gerildiğimizi kabul ettiğimiz zaman ilerleme şansına sahibiz. Gerildiğimizi kabul etmeyip de yalan yanlış bülütularla kendimize anlatmaya kalkarsak hiç çok zaman göremiyoruz. Çok zaman geride bıraktığımız değerleri de görmüyoruz. Mesela bugün Osmanlı Osmanlı diyenler asla e, üç tane e, beyit okuyamazlar. Evet. Evet. Demek ki e, bizim zaten geçmişle ilişkimiz ileti bir ilişkidir. Çünkü gelecekte de ilişkimiz iletidir. Çünkü Türkiye'de biliyoruz ki kültür düzeyi çok aşağıda. Ve bu tutuculuk her zaman e, geçmiş değerlere yalan yanlış bağlanmakla <gülüyor> yalan yanlış bağlanarak saldırganlaşmakla belirli. Türkiye'de yaşanan da budur. Yani Osmanlı'nın dilinden de olacak işte. Yani biraz Arapça, biraz Farsça, biraz Türkçe derlenme bir dildir ve bu derle dille felsefette hiçbir şey yapamazsınız. Yani doğru dürse bir yazılmaz o dille. Ama e, bugün Türkçe çok ileri bir dildir. Yani İngilizce, Fransızca, Almanca düzeyinde bir dildir. E, biz biz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 bir de daha vahim bir şey yudurlar. An itibariyle <gülüyor> insan utanır değil mi? Yani yüzü kızarıyor bu yapı söylerken fakat sıkılmıyorlar. Demek ki bir kültür çöküntüsü yaşıyoruz. Biz bunu sadece şuraya, bu alanla değil, bütün alanlarda yaşıyoruz. Yani felsefende de bunu yaşıyoruz. Başka alanlarda da yaşıyoruz. Yapmamız gereken şey galiba daha ciddi ve daha çalışkan insanlar olmak. O zaman Osmanlı'nın değeri de varsa verilecekse daha sağlam verilecektir. Yani e, sanayiden hiçbiri Osmanlı, Osmanlı derken, benim gibi Fuzuli Divanını beş kere okumamışsa evet. çekin bunun kuyruğunu gitsin yani. Hiçbir işe yaramaz o zaman demektir. Değerli yani hocam, çok kitap okumakla e, değil de daha kuramsal düşünmekle e, bir yere varlabilir dediniz. Kuramsal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 tarih çizgisi üzerinde onunla ilgili ne bilirsem diyeyim hiçbir şey yaramaz. Çünkü biliyorum ki o e, Bacon ile bağlantılıdır, Galileo Galileo ile bağlantılıdır, daha bir şekilde vesaire. Yani e, insan e, düşüncesinin gelişimini o evrim çizgisi boyunca doğru olarak kavramadan gerçek anlamda e, kültür sahibi olmamız mümkün değil şimdi bir alanda eline boyuna çalışıyor olabiliriz. Mesela değil ki ben kafamı taktım, Locke'la ilgili çalışıyorum. Ama Locke'u ben e, Hobbes'dan uzak görürsem Francis Bacon'a bağlamazsam Francis Bacon'a 12. yüzyıla kadar bir Roger Bacon'a bağlamasam o Locke'un hiçbir işe yaramayacağı kesindir. Dolayısıyla e, insanlık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 Ama bir başkası evet. like birisi daha çok sevebilir diye. Yani bu ne sorumuzun şeyi oluşturmak. Evet yani zaten biz üniversitede <gülüyor> gençlere veremediğimiz de bu. Daha doğrusu bizim de sahip olmadığımız bu bu mesele. <gülüyor> kim ne yaptı da ne oldu ve o nereden geldi, nereye gidiyor? Yani bizim az arkadaşlarımız da genelde bunun farkında değiller ama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 Bu süreç devam ediyor. 20. yüzyılda, şimdi içinde bulunduğumuz süreçte böyle büyük düşünürler var mı? Ya da yeni akımlar getirebilecek e, dü dü düşünceler ortaya çıkabilir mi? Evet efendim bu 20. yüzyıl felzebe açısından da öbür kültür alanları açısından da özellikle 20. yüzyılın bilinci şehriğinden sonra, hatta yarısından sonra büyük bir çöküş dönemi başladı. Bu çöküşün temel nedeni semayeli düzeni kültür hayatını kıskançları altına almasıdır. Lukaç bunu 1918 yılı diye saptadı ama niye göre saptadığını da söylemez. Yani 1918'den sonra artık e, felsefe ve daha doğrusu diye sermayenin elime düştü ve artık e, kıpırdayacak hale kalmadı. Bütün ülkelerde sadece bizde değil büyük bir darbe yermiştir. Başka ülkelerde varken e, sıkıntıya düşmüştür. Bizde zaten e, henüz var olamadan çiçekleriyken yok olmuştur. Bu gerçeği görerek nereden başlamamız gerektiğini çok iyi anlayarak bir tür savaşın mı vermek gerekiyor? Başka yapılabilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Şey <gülüyor> Kendimi de çok iyisi. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Bir şey soracağım ben. Birincisi aydınlanma döneminin kaynakları arasında eski çağ özellikle orta çağ felsefesi ve insancılık Türkçe'ye felsefe oldu. İnsancılık <gülüyor> düşüncesini de koyduğunuz humanizma yere Çok güzel. Ee, ben bu döneme bir de e, tercuma hareketini koyabilir miyim? Ee, mesela Parabi, Rüşt gibi filozofları da bu e, kaynaklara dahil edebilir miyiz? Bir onu soracağım. <gülüyor> Hep Türkiye'de bir Rönesans yaşanmasından şikayet edilir, ederler. İşte bir Rönesansımız olmadı, içimiz belli bir noktaya gidemelik. Bu konuda ne düşündüğünüzü öğrenebilir evet. Teşekkür ederim. Evet kanun. Tamam. İşte bizim Rönesansımız olduğu kadar Cumhuriyet hareketidir. Çok, Çok iyi becerdirdik mi Cumhuriyeti? Pek sanmıyorum. İyi kurumlaştıramadık. Yeterli olmadık. Rahata alıştık. Rahata kurban ettik. Yani hep başkalarını suçluyoruz ama bizim susumuz da büyük. Öbür konuya gelince ben bu konunun doğrusu uzmanı değilim. O yüzden İnanın ne farabiyi tanıyorum, ne Gazali'yi tanıyordum. Hatta Montréal Üniversitesi'nde bitir bitirme tezi olarak Gazali'yi yazmıştım işte bir kitaptan. Papaz da bana çok teşekkür etti ama ne ben bilerek yazdım ne de o bilerek teşekkür etti. <gülüyor> <gülüyor> <Yani, gülüyor> Kur'ansız yeri kitaptan şöyle bir özellikle <gülüyor> e, o ayrı bir alan. İslam felsefesini bilmek gerekiyor. Kur'an'ı bilmek gerekiyor çünkü yine dayalı bir felsefe. Ben doğrusu batı felsefesi tarihi uzmanıyım. O alanda hiç bir yakındanı görmedim. başka arkadaşlardan beklemek gerekiyor. Evet. Merhaba. Ben bir şey sormak istiyorum. Bu alanda. Mesela şey nedir? İşte ailesini, kendisini, işte kendi çevresini düşünen insan daha çok hani bir sürü insan ilgilidir. Şu nedir? Yani şunu düşünüyorum da, e, mesela yani kendine tüm, e, mesela a, kendisini ailesine ait e, e, hisseden bir insan, mesela onlara hizmet eder. E, ama mesela kendisini tüm insanlığa ait hisseden olarak e, tüm insanlığa hizmet edebilir. Ama bu da bir nevi sürü insan olmuyor Yani kendini aslında diğer insanlık için tedavi için olmuyor mu? E, ve yani aslında kendine, bir nevi kurtuluş ümidi gibi, ona sarılıyor mu gibi... Şu an tabii şimdi insanlığa kendini adasın. Çolun çocuğu boş yersin. Bir tek yalnız. Bu çeşitliliğe karşı bir hassasiyetimiz, bir sorumluluğumuz Ama insanın bütün insanlara karşı sorumlulukları vardır. Yani ben İstanbul'da otomobilin altında kalacak bir küçük çocuğu kurtardım ama Fransa'da bunu yapmamız, umurunda mı benim Fransız'ın gitsin <gülüyor> diyemediğimize göre kendimizi insanlığın bir parçası olarak görüyoruz. Ama bu çocuklarımıza elimizden geldiği kadar bütün sevgiyi göstermek ya da başka sevgilerimize, dostlarımıza sevgiyi göstermekler göstermeklerimizi alıkoymaz. Yalnız çocukları için yaşayanlar, yalnız kendileri için yaşayanlar, isterseniz yalnız mideleri için yaşayanlar diye. Bunlar mutsuz insanlardır ve insanlığa hiçbir yararı olmayan ama sürüde olmayı çok mutlu sayan insanlardır. Çünkü sürü onlara güven verir, sürü aldatıcı bir bütündür. Yani Suriye giren ufak hep birlikteyiz diye düşünür. O susuz nil kurdu sağ bakın bir tek kişi orada kalıyor mu hepsi açı yavrusunu başkaya. Evet. Asıl toplumsallaşmış toplumlarda insani dayanışma vardır. Bu dayanışmanın içinde çocuğumuz vardır, karınız vardır, sevgiliniz vardır, dayınız vardır, dostunuz vardır, arkadaşımız vardır. Bir tane yoksa çok bu karışıklıklar. E, aydınlanma, destek yaratır mı? Çok kısa bir soru çünkü 18. yüzyıl perspektifinden bahsederken genelde Aydın despotizmi kavramı vardı. çünkü kampiyon demiştik bize satır evde ben yani akıl kullanmaya cesarete ee, mesela Voltaire Voltaire kitapları şu an Rusçada her kalktı bildiğim kadarıyla yani Voltaire okumak istiyorsak biraz Rusçada izin almalısınız veya Diderot yine yengeleriyle çok yaklaşan yani bir isimdi yani aydınlar e, böyle siz ılımlı yaklaştığını söylemiştiniz ama bu Aydın kendi içinde despotik bir karakter olabilir mi? Aydın, Aydın olmayana karşı kendini konumundan diyor, doğru. Peki Aydın olmayanla münafasız nasıl olacak? Kant herkes içinde ama Voltaire... Şimdi Teşekkür ederim. her filozoflardan aynı Aydın koyamayız. Şimdi Voltaire bir cahildir. Şeyi söylediğim gibi bir bireylerin. Voltaire'de bütün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 İşte bu fikri getirdi. O da zaten bir... E, mesela e, Locke'da, Jean-Jacques Rousseau'da, Spinoza'da... O zaman bütün filozofların da hemen açık ve örtünlü bir toplum sözleşmesi fikriyle belirlenmiştir. Dolayısıyla e, aydınlanma insanı despot yapmaz, demokrasiye doğru açar. Aydınlanmış insan demokrat insandır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 Dolayısıyla her koşulda o aydınlanmamış olmanın bütün özelliklerini gösterecektir. Bir sorunuzu karşılamış olmalı. Teşekkür ederim. Hadi teşekkür ederim. Hocam, Descartes günümüzde Descartes hakkında Descartes'in yanlış hakkında kitap yazmanın yanlış olduğunu ve işte liberalizminde İbrahimiz, e, o dönem özgü bir şey olduğunu günümüzde saçmalıklar yarattığını söylediniz. Fakat aynı zamanda aydın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 Ama biz ne yaparız? Onun çağının içinde değerlendiririz. Yani bugün Descartes'i eşsiz, tartışılmaz bir filozof olarak görürsek kendimizi gülüç ederiz. Descartes'in fizyolojisini alıp onu geçerli kılmaya çalışırsak kendimizi yine gülüç ederiz. Ama Descartes'in bir yöntem kavrayışı vardır ki bu çok önemli.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 Hiçbir zaman tanrılar yaratmaya gerek yok. Hiçbir alanda... Neyse o zamandan bize yararlı olarak kalan, tarihin ayırılayarak getildiği... bunu alalım, tarihin artık bu yana bırakmak istemediğimize, ulaştırmak istemediğim yanlarda... Artık orada tarihin devrimlerine atılmış olarak göre e, sanırım... E, Başka sorumuz varsa ben kaçıyor değilim. tamam. Sağ olar Güzel şey bugün kültürünün biraz duran hale gelmesi felsefede bilimin artık çok ileri bir seviyeye gelmiş olması rolü var mıdır? Yani artık bilgi üretiminde bilim tek söz sahibi oldu. Teşekkür ederim. Evet. <gülüyor> Görüşürüz. Bu alanlar birbirlerini geliştirirler, devam yani felsefe her zaman biraz hayalci yanında bilim her zaman biraz fazla gerçeklikle sığır olan yanıyla, felsefeye bizim, bir felsefe bilime her zaman kapıda Bugün bilimin çok büyük bir gelişme içinde olduğunu söylemekte pek kolay değil. teknolojinin yönetim altına girdi ve eskisi gibi artık hiçbir şey düşünmeden İlki adına arayan filozoflar yok. Eğer e, bilimsel bir çalışma yapmak istiyorsanız sermayenin herhangi bir birbirinde onun öngördüğü koşullarda çalışmak zorundasınız. Diyelim ki size diyecekler ki, ya bize diyecekler ki daha dayanıklı bir savun yapmak için uğraşın bakalım. Mart ayının Dolayısıyla bilimler artık eski anonlarını da iltirdiler. Sermaye her şeyi o kadar iyi.